Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim. Uhud Savaşı bitiyordu. Ebu Sufyan Müslümanlara bir kez daha hudri meydan diyordu. Meydan okuyordu. Sizinle gelecek yıl Bedir'de buluşalım var mısınız diyordu. Peygamber Efendimiz evet buyuruyordu. Bir sonra Bedir'de iki ordu yine karşı karşıya gelecekti. Kozlar paylaşılacaktı. Uhud Savaşı'nda kesin bir galibiyet yoktu. Savaşın ilk aşamasında müminler üstünlüğü ele geçirmişlerdi. Ama savaşın ilerleyen zamanlarında bu kez de Mekke müşrik ordusu üstünlüğü ele geçiriyordu. Üstünlüğü ele geçiriyordu ama Müslümanlar hezimete uğramış değillerdi. Teslim olmuş değillerdi. Savaş alanından kaçmış da değillerdi. Müslüman ordu karşılarında duruyordu. Bir üstünlük olmuştu ama zafer elde edilmiş değildi. Kozlar tam paylaşılamamıştı. Neredeyse Uhud savaşı hedefine varamamıştı. Savaş ortada kalmıştı. O zaman bu tamamlanmalıydı. Öyle diyordu bir Sufyan. Bir yıl sonra Bedir'de var mısınız diyordu. Resulullah evet buyuruyordu. Hicretin dördüncü yılıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1500 kişilik ordusuyla Bedir'e hareket ediyordu. Ordunun sancaktarı Hazreti Ali Efendimiz'di. Orduda 10 suvari vardı. Peygamber Efendimiz Bedir'e varıyor ve Ebu Süfyan'ın ordusunu bekliyordu. 8 gün bekledi ama gelen giden yoktu. Ebu Süfyan çevre kabilelerden de katılanlarla beraber 2000 kişilik ordusuyla Bedir'e hareket ediyordu. Ordusunda 50 suvari vardı. Ordu Mecennâ suyuna ulaşıyor ve mola veriyordu. Ebu Süfyan, Mekke Müşrik Ordusu'na bir konuşma yapıyor. Ey Kureyş topluluğu! Bu yıl kurak bir yıldır, kıtlık yılıdır. Bizim için kurak ve sert yıl iyi bir yıl değildir. Yumuşak, otlu, sulu ve haliyle bolluk olan yıl iyi bir yıldır. Çünkü böyle olan yılda develer yayılacak otları, biz de içecek suları buluruz. Ama bu yıl öyle değil. Ben Mekke'ye dönüyorum, siz de dönün diyordu. O sırada Damraoğullarından Meşi bin Damri Bedir'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce onlarla anlaşma yapmıştı. Meşi ey Muhammed, sen Kureyş'le karşılaşmak, vuruşmak için mi şu su üzerine geldin diye sordu. Resulullah evet, ey Damraoğullarının kardeşi. Eğer sen de böyle bir şey istiyorsan aramızda bulunan anlaşmayı sana iade eder. Sonra da yüce Allah aramızda hüküm verinceye kadar seninle çarpışırız buyurdu. Meşehi, hayır vallahi ya Muhammed. Sana karşı böyle bir şey yapmak bize düşmez diyordu. Mekke müşrik ordusu daha yolu yara etmeden tekrar Mekke'ye dönüyordu. İslam ordusu Medine'den hareketi diyor Bedir'e geliyor, başarılı bir manavra gerçekleştiriyor, Medine, içindeki ve dışındaki İslam düşmanlarına en güçlü ordunun İslam ordusu olduğu mesajını veriyordu. Arap yarımadasında en güçlü olan Kureyş biliyordu. Ama ondan daha güçlü bir ordu vardı. Uhud savaşıyla Mekke Müşrik ordusu belli bir üstünlük elde ediyordu. Bütün kabilelere Mekke Müşrik ordusunun en güçlü bir ordu olduğu kanaati tekrar yaygınlık kazanıyordu. Ama Bedir'de ikinci kez karşı karşıya geleceklerdi. Resulullah ordusuyla Bedir'e gelmiş ve bir haftadan daha fazla Mekke müşrik ordusunu beklemişti. Ama Mekke müşrik ordusu Bedir'e gelmemişti. Bu durum önceki kanaati değiştiriyordu. Güçlü olanların Müslümanlar olduğu kanaati yaygınlaşıyordu. Zira Mekke müşrik ordusu, İslam ordusunun karşısına çıkma cesaretini gösterememişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Bedir'e geldiğinde Bedir'de Panayır vardı. Müslümanlar Panayır'dan alışveriş yaptılar, daha bir güçle, daha bir kuvve-i maneviye ile Medine'ye döndüler. İnsanın en yüksek değeri, güvenilir insan olmasıydı. Emin insan olmasıydı. Peygamberler, Peygamber Efendimiz, Güvenlikte zerre firesi olmayanlardı. Hayatının bütün karelerinde hakkaniyet çizgisinde olmuştu. Bu fıtratın tabi haliydi. Fıtratı berrak olarak yaşayanlar güvenilir insanlardı. Ama ondan öte bir değer vardı. En büyük bir değer vardı. İmandı. Rabbani iklimin insanı olmaktı. Fıtratla iman buluştuktan sonra çelikleşmiş bir irade ortaya çıkardı. Hz. Efendimiz... Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i tarif ediyordu. O bir dağ gibiydi. Hiçbir zelzele onu savuramazdı, hiçbir kasırga yerinden oynatamazdı diyordu. Bütün dünya malını bir kefeye koysalar, yalanını da öbür kefeye koysalar, yalana evet dersen, bütün dünya malı senin olacak deseler, Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Efendilerimiz, dünyalar için... Yalanın semtine dahi tenezzül etmezlerdi Ya yalan söyleyeceksin ya da öldürüleceksin deseler Onlar ölüme el sallarlar ama yalana dönüp bakmazlar bile Onlar peygamber ikliminin insanıydılar Onlar Muhammedül Emin'in ikliminde yetişmişlerdi Onlar insanlığı doğrulukta bulmuşlardı Şeffaf oluşta görmüşlerdi Bu çizgide asil bir hayatın sahibi olmuşlardı Hz. Saad bin Vakkas anh, İslam ordusuyla İran üzerine yürürken İran'ı fethetmeye giderken onlara şöyle sesleniyordu Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum diyordu Kalplerinde dünyalıklar için eğilmemek olanlar kula kulluk yapmanın insan için en büyük zillet olduğunun de olanlar arzularına rağm olmanın en büyük sefarat olduğunu derinden kavrayanların, dünya ve dünyalıklar için sadaketten doğruluktan, eminlikten fire vermeleri olabilir miydi? Önce güvenler insan olmak vardı. Bu özelliği kaybedenin hiçbir diğer ifade etmediğini fark etmek vardı. Sonra güvenilir toplum olmak vardı. Adaleti egemen kılan bir toplum olmak vardı. Dengeli bir toplum olmak vardı. Ümmeten vasata olmak vardı. Doğruluk, eminlik ne kadar zordu. Zoru görünce eğilmek vardı. Tehlikeyi görünce iki büklüm olmak vardı. Maddenin calivesini görünce çözülmek vardı. Gelene ağam gidene paşam diyenin özünde emirli kadına ne kalabilirdi? Özündeki fıtratındaki asilliği yalama ederdi. Köşeli bir halden eser kalmazdı. Tam yuvarlak olurdu. Nereye döndürürsen oraya dönerdi. Bütün bunlarsa dünya denen nesnelere ulaşmak içindi. Oysa insan özneydi. Nesne özne için vardı. Asıl değer, değersiz olana kendini kurban ediyordu. İnsan böylece kendini telef ediyor, Allah'ın kendisine verdiği orijinallikleri talan ediyordu. İnsanın kendine yaptığı düşüklüğü, kötülüğü, cümle alem bir araya gelse yapamazdı. Güvenler insan olmak zirve bir değerdi. Ama bu ne kadar zordu. Cesaret gibi insanı ayakta tutan, Asil çizgi insanın özüne işlememişse, insan nasıl gönlürl insan olabilirdi? İnsanın doğruluk, hakkaniyet kulvarında yürüyebilmesi çetin bir işti. Bu yolda haramiler vardı, Gangasterler vardı, eşkiyalar vardı, karanlık güçler vardı, kurtlar, çakallar vardı. Böyle bir yolda yürüyebilmek ciddi boyutlarda cesaret istiyordu. Yer yer ölüm gibi. Riski peşiyle göze almak gerekiyordu Değilse o yolda bin bir şekillere girmek gibi Sefaletlere boyun eğmek olurdu Daha yolun başında fire vermek, taviz vermek başlardı Giderek yalama bir tip kalırdı ortada Güvenilir insan olmak daima doğru sözlü olmayı gerektiriyordu En ağır şartlarda bile doğruyu söylemek vardı Bu ise çetin bir şeydi Kaç insan bu direnci, bu dirayeti gösterebilirdi? Şair öyle diyordu: Geçme Namert Köprüsü'nden, ko aparsın su seni. Yatma tilki gölgesinde, koyesin aslan seni. Hayati riskleri göze alabilmek gerekiyordu. Ölümün ve hayatın aynı değerde olduğunu kavramak gerekiyordu. Yoksa doğru yolun yolcusu olmak mümkün olamıyordu. Dünyayı sırtında taşımak isteyenlerin yapacağı iş değildi. Dünya ayakların altında olandı. Doğal alan buydu, tabii olan buydu. Ama dünyayı sırtlananlar iki büklüm oluyordu. Dünyanın kulu kölesi oluyordu, dünya adına girmedik delik, oynamadık oyun bırakmıyorlardı. Güvenler insan olmak, adil olmaktan geçiyordu. Hakkaniyet denilen, o incecik çizgide yürüyebilmek demekti. Sırattan geçebilmek gibiydi. Kıldan ince, kılıçtan keskinci olan o asil yoldan geçebilmek demekti. Ama zordu, hem de çok zordu. Zordu ama mümkün olmayan bir şey de değildi. Doğruyu söylemek gerekiyordu. Cesur olmak gerekiyordu. Adil olmak gerekiyordu. Ve bütün bunlarla donanan insan... Güvenli insan olunuyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.